hicce'nin manası olan alhamdulillah'ın diralimi hususunda sünneti hemen sahih. fasl hakkında bak kurallar hakkında. Lâzım ve lâzım fi yesîr muaddi muaddi olu bir ahli el esbâbin bir sebepten bir tanesinin kendisinde bulunması yine ziadetin hemze-i fi evelihi başna hemzen ziyade edilmesiyle ve harf-i cerri fi ahrihi sonna harf-i ziyade edilmesiyle ateşin değil aynihi ve ayn-i filinin şeddelenmesi gibi nahum dini ahraştuhu men evl çıkardı ahraştuhu ve onu çıkardı ahraşhu bihi dâri, umur tâi, min el-dari evden çıkardı ve bil hazfi ta'i ve tan'asfedilmesiyle mütefaale tefaale ve tefalele, ve tefâ'lenin tam hasredilmesiyle müşaddede'l-ayn'in ayn o mukarer etlami, tekrar edilmesiyle. Şimdi dedi ki fa'l faideler hususunda bak. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Şimdi genelde normalde müellif olanlar yani kitap yazanlar meseleleri baplara, kısımlara, fasıllara ayırıyorlar. Bunun sebebi ne? Bunun bir hikmeti var. Bunun hikmeti de insan zihni meseleleri bir bütün olarak anlamaya müsait olmadığı için ancak cüzlere, parçalara bölünmüş meseleleri daha iyi anladığından dolayı böyle yapıyorlar. Bazen de mesela biraz bazı konuları anlattıktan sonra o konuya dahil olan bazı meseleler var. Fakat o meseleyi altında zikredebileceği bir başlık bulamıyorlar meseleyi altında zikredeceği bir başlık bulamadığı zaman faideler e, fevvait babun fil fevvait faslum fil fevvait şeklinde ekstra bir bölüm açıyorlar. Herhangi bir babın altına koymaya müsait görmedikleri meseleleri o fevvait babu altında anlatıyorlar. Hatta ilim ehlinden bazıları e, ilim talep ettikleri sırada sağda solda müstakil konularla ilgili duydukları ince meseleleri ayrı bir defterde toplanmış Daha sonra onu kitap olaraktan e, basıp insanların faydasına sunarlar. Ya mesela sen diyelim ki fıkıh dersi dinliyorsun. Fıkıh dersinde, fıkhın dışında bir meselede hocandan bir tahkik duyuyorsun. Mesela önemli bir şey duyuyorsun. Onu ayrı bir tarafa not ediyorsun. Örnek veriyorum diyelim ki biz sen menheş dersi yapıyoruz. Bir kısmında ahlakla ilgili bir konu anlatmış. Sen diyelim orada menheş dersiyle aslında çok alakalı olmayan fakat e, ahlakla ilgili bir tahkik görüyorsun. Bunu ekstra bir kağıda not ediyorsun veya nahiyle alakalı not ediyorsun. Bunlar zaman içerisinde büyük kitaplar haline geliyorlar. E, hatta hatırlıyorsanız daha önce demiştim, şu anda medreselerde okutulan, ilim kitabı diye bakılan haşiyelerin birçoğu, öğrencilerin derste hoca'yı dinlerken aldıkları notlardır. Yani düzenli çalışmanın ürünü. Adam kocayı dinlerken düzgün notlanmış. Kenarına doğru düzgün bilgileri aktarmış. Yüz sene sonra, iki sene sonra, Allah Azze ve Celle ihsan üzere amel edenlerin amellerini zayi etmez. اِنَّا لَا نُرْيَعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا amelini itkan üzere yapan, Güzel şekilde yapan işin, amelini zayi etmeyiz. Belki talebe faydasını görmemiş ama 200 sene sonra, 300 sene sonra medreselerde onun notları ders diye okutuluyor. Demek ki ne yapmak lazım? Demek ki bir şey yaparken, dersi dinlerken, dersi yazarken, dersi anlatırken her zaman ihsan üzere yapmaya çalışmak lazım ta ki Allah dünyada ve ahirette onun karşılığını zayi etmesin. Dedi ki, elimizde lazımı olan bir tane fiili müteaddi yapmaya çalıştığımız zaman elimizde üç tane yol var. يَصِيرُ مُتَعَدِّيَنْ بِيَحَدِ فَلَاسَةِ اَسْبَابٍ dedi. Bu genelde kitaplarda hemen hemen iki tane zikredilir. Üç de değil. Bunlar işte harf fiilin başına bir tane hemze getirmek. Yani ekleme af'ale babına sokmak. Fiilin ortasını şeddelemek. Hakeza. Bu da fa'ale babına sokmak. Bu ikisi bir sebep. Bir de harficer. Yani o fiilin kendisiyle mütadî olabileceği, ona uygun bir hat fiçer getirerekten fiili şeye çevirmek, mütadî manaya çevirmek. Fakat bu sadece bu yollar ile fiili lazım mütadî olur anlamına gelmez. Yani başka yollar da var. Fili lazım olan, lazım fiilin mütadî olabilmesi için başka sebepler de var, başka yollar da var. Fakat müellifler en yaygın olan bunlar olduğu için. Sadece bunu zikretmişler. Mesela bu yollardan bir tanesi hangisidir? Bizim binada gördüğümüz ve müteaddî anlamına gelen hangi baba sokarsan sok fiil mütaaddi olur. Mesela örnek veriyorum diyelim ki cellese zeydun. Zeyd oturdu dediğim zaman. Bu lazımı bir fiil. Benim illaki cellese zeydun veya cellestu zeyden veya eclestu zeyden dememe gerek yok veya cellestu bizeydin dememe gerek yok. Calestuhu dediğimde gene mütaaddi olur. Ben onunla beraber karşılıklı oturdum. Yani benim fiilim ona geçmiş oldu, onun fiili bana geçmiş oldu. Öyle değil mi? Herhangi bir bak, müteaddi anlamı ifade ediyorsa, ben onu o baba soktuğunda o iş olur. Ve otta mesela başka bir yöntem olarak, lazimi olan fiile, müteaddi olan fiilin manasını veririm. Yani o manayı ona iç içe sokmuş olurum, öyle olur. Mesela örnek veriyorum. Rahuba fiili, rahuba fiili, lazımı olan bir fiildir. Bir şey hoş karşılama, Bir şeyi hoş karşılamama sadece seninle alakalı bir durum olduğu için yani senin bu hoş karşılaman başka bir şey geçmediği için tamam. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman rahûbe fîli vesî'an anlamında kullanılmış. Mesela ve daqat aleyhimü'l-ardı bimâ Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara daraldı. Burada rahubet hangi manada kullanılmış? Ve daqat aleyhimü'l-ardı bimâ Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara daraldı. Demek ki rahûbe Lafız olaraktan rahübe üzerek kalmasına rağmen vesiyah manasına kullanılabilir. Vesiyah'da nedir? Vesiyah'da müteaddi olan bir fiildir. Vesiyah kursiyyuhu s-semavati vel-art. Doğru mu? Vesiyah fiili hem fail olmuş hem mefhul olmuş Demek ki vesiyahı müteaddi olan bir fiildir. Ben o zaman ne yapabilirim? Rahübet keddârû dediğinde karşımdakine Ey vesiyat keddârû demiş olurum. Yani her senin için sana yetti, sana geniş oldu manasında herhangi lazım bir fiil müteaddî bir fiilin anlamında kullanılıyorsa Arap ben o manayı kast o fiili müteaddî olaraktan kullanabilirim. Tamam? Yani illaki bu üç tane sebep olacak diye bir kaide yok. Sadece bunlar çoğunlukla mevcut olduğu için genelde müellifler bu üç tanesini veya iki tanesini zikrediyorlar. Bu son söylediğini anladık değil mi? Yani tefa'ale babı hatırlıyorsanız iki tane manaya da geliyordu. Yani hem müteaddî idi hem de lazimi de olabilirdi. Mütedadi örnek neydi? Tefaalle babının tefaalenin mütedadi olmasına örnek. Taallemzu ilmen Tamam olur. Taalleme Zeydun ve ilme ve en başka lazimiye peki örnek lazimiye örnek. Tefelleten filan. Olur. Teşajja Zeydun. Teffekkere zeydun. zeydun değil mi? Bunların hepsi ne olmuş olur? <gülüyor> Bunlar hepsi e, lazımı olduğunu gösterir. İyi. Şimdi ben tefa'le babından ta'yı attığımda geriye ne kalır? Fa'le Fa babı kalır. Fa'le Fa babı da sadece müteaddi için kullanıldığından ötürü fiil otomatik ben müteaddi. yani Hem lazımı de hem müteaddi de ortakken, müşterekken sadece müteaddi için kullanılmış olur. Bir daha örnek verdi. Dedi ki tefa'le leden hakeza fa'yı attığımız zaman tefa'le leden fa'yı atarsak geriye ne kalır? Fale Fa kalır. Yani dahla cevabı ı da zaten dahla olan bablarda. Devam edelim. Hani fâile fiil, yasîru lâzımen lâzımana dönüşür. <gülüyor> Lihasıl-i esbâbi tâliyeti sebeplerini hasretmek yine. Av gelen ta naklihi ilâ bâbi inkesârin bi ilen bâbi inkesâra zâten inkesâra olur. Bizya'de tariflediği başla tam ziyade edilmesiyle. Bu şey. şimdi eee lazımı olan bir fiilin nasıl mütaaddi olabileceğini bize söyledi. Mütaaddi olacağını gördük. Peki mütaaddi olan bir fiili nasıl lazım yapabiliriz? Dedi ki bir fiilin kendisiyle mütaaddi olduğu sebeplerden herhangi bir tanesini hasfedersen o fiil otomatikmen ne olur. Hmm. Fiil otomatikmen lazım olur. Yani mesela ferah'daki tadiyet sebebini ranın Müşedded olması. At şeddeyi, geriye fereha kalır. Doğru mu? Sebeplerden bir tanesi, Ekramenin başındaki elifi at, hemze-i vasılı at, geriyene kalır, kerume kalır, lazım olur. Bir budur dedi, bir de inkaserababına sokmaktır. Hatırlarsanız biz demiştik ki inkaserababı zaten sanki meçhul fiil gibi. Yani ifade ettiği mana meçhul fiilden farklı değil. Onun için de bu bab lazımı olan bir bab. Tadiyet manasına gelmez kesinlikle. Bu sebepten ötürülen hangi bir fiili lazımı yapmak istiyorsan onu ilke sebebine sokarsın. Şey olur. E, lazımı olmuş olur. Örnek verecek olan var mı? <gülüyor> tamam. ne <neydi> burada örnek? burada taşı dedik. O da taş Ayette başka bir örnek varsa yanlış örnek verdin. Bak <gülüyor> normalde bir olan bir fiil değil. Fecera Müteaddi olan bir fîh. Fecara zeydun dediğinde Fecara kumbuletun. Fecaratı kumbule dediğinde bomba patladı. Burada müteaddilik var mı? Müteaddi kendi kendine patladı. Fecertuhu dersen ben onu patlattım anlamına ee, gelir Orada yani aynı ayette başka bir örnek daha var. O örneğini Yani şunun için söyledim. Fecere zaten lazım idi. Fecere olduğu için lazım olmadı yani. Fecere zaten haddi zatında lazım idi. Biz şu anda neyin peşindeyiz? Haddi zatında sadece müteaddi olabilecek olan bir fiili nasıl lazım yaşayabilir? Bak ne dedin? فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرَةِ Darabe Normalde nasıl bir fiil? Darabe fiili normalde müteaddi. Lazmi manaya gelir mi? Gelmez. İn darabe dersen gelir ama. Yani sen darabeyi müteaddilikten kurtarıp lazımı yapmak istersen in darabe dersin. Veyahut annasarayı yapmak istersen in nasara dersin. Tabii in nasara olmaz. İn nasara dersin olur. Tamam. Başka ne yapabiliriz dedi? Veba bu faalle, yani daha haca başına lam get t getirirsen, onu te şeyine sokarsan, te kalıbına sokarsan, o da lazimi olmuş olur. Evet. Yani cinsiz olduğumuz için, ne için gelmes? Dolmeculduğumuz için mi gelmem? Yani lazim, lazif gelim. Yani lazım, çünkü lazif. Yani lazım, nedir <gülüyor> çünkü filere lazım. Bu ile Geçen bunun sebebini söylemiştim mantık olarak. Söyle hatırlayan var mı söyleyecek olan? Yani neden dolayı lazımi fiilde şey olmaz? Hatırlayan var mı? için lazım fiiller lazım isim Tamam, bunun sebebini nasıl anlatmışız? Çünkü demiştik, lazım bir fiilde failden çıkıp da başka bir yere gidip diyen bir tane şey yok ki, e, nedir adı? E, fiil yok ki, biz bunu şey yapabilirim. Nedir adı? Meçhule çevirebilirim. Zaten sen bunu meçhule çevirdiğin, meçhule çevirdiğin zaman, yani bir fiil olacak, bir fail olacak, bir meful olacak. Sen faili ortadan kaldırdığın zaman, o failin fiili meçhule kendi içerisinde dönecek. Doğru mu? Binal meçhulun manası bu. Yani fiil var, fail var, meful var. Sen atıyorsun şeyi aradan, faili aradan atıyorsun, fil mefule, mefule değiyor ama ortada bir fail yok. Kendi içinde dönmüş oluyor. Doğru mu? Ondan dolayı isim meful de olmuyor, hakeza şey de olmuyor. Nedir adı? E, meçhulü de gelmiyor hakeza. Devam edelim. Ve bâbu fa'ale, fa'ale bâbı, yekûnil'in müşârekete beynet ifneyli, iki kişi arasındaki müşâreke içi bilir. Nahhul, nâdertuhu, okatma. Evet silla kâlîlen ancak az bazı müstesna nahu tahratu nâle alqabî dümik yani kastı hani onunla yürümek onunla bir şey yapmak mı lazım? daha kabdûn hissa ve hersine cizalan dokun şimdi burada duralım şimdi burada vermiş olduğu örneklerle daha önceden verilen örnek arasında bir fark oldu değil mi? Kim söyleyecek bunu? Tamam. Değil mi? Çünkü daha önce de demiştik ki şeyi anlatırken faale babını anlatırken demiştik faale bazen tek taraflı da olur. Yani her çoğunlukla müşareket içindir. İki kişinin karşılıklı yapmasıdır. Fakat bazen tek taraflı olur. Örnek olarak da قَاتَلَهُ ile لَا اَقَالْقَةُ لُسْهِي vermiştik. Yani hırsızın beni cezalandırması gibi bir şey söz konusu olamaz. Hırsızlığı yapan oysa ben onu cezalandırmışım anlamına gelir. Ondan dolayı burada vermiş olduğu örnek ne olmadı? Bu son örnek olmadı. Ancak Burada konuşan kişinin niyetinde hırsızdan gördüğü, işte diyelim ki malını çalmış, malını çaldığından ötürü bunu adam kendi için bir ceza kabul eder. Kendisinin de bu hırsızlık karşılığında karşıdakine verdiği zararlı bir ceza olaraktan kabul eder. Bu baktan akaturlise diyebilir. Fakat bu niyet olmazsa bu kullanım yanlış bir kullanım olmuş olarak olur. Tamam o da mutafaale ta'al baber aynı şekilde yekunu be ile iki kişi arasında olur vesailen ve bu taboyla çıkar. Nahvu <güler> eh, tedafa'na ve tasaraha al-qawmu. Fakat yekunu bazı hukuk ki ihari ma'nesse fil olmayanı izhar etmek için olur. Nahvu tamarat tu ey dami hastalığı açığa çıkardı. O lesel hastalık yoktur. O zaman burada ne anladık biz? Bir önceki gördüğümüzden bir de burada gördüğümüzden. Tefa'ale ile fa'ale baba arasındaki fark neydi? Tefa'ale ile fa'ale baba arasındaki fark neydi? Buyurun. Manayi'nin fark olmadığını söylemiştik. Ama iğrab olaraktan fa'ale'den sonra gelen fa'il ve mefhulludur. Ama tefa'ale'den sonra gelenler <gülüyor> genelde fa'il olur. Başka? Bu bir tane fark. Başka? Fa'ale sadece müşahareke içerir. <gülüyor> Tefa'ale başka manayalardan. Şöyle, faale de başka manalara geliyordu. Mesela bazen tek kişi anlamında da kullanılıyor. Fark bu değil de şu, faaledeki müşarekette sadece iki kişi arasında olur. Tefaaledeki müşareket iki ve ikinin üzerinde olur. Yani sen mesela iki ile ikinin üzerinde kişinin ortak yapmış olduğu bir fiilde faale kullanamazsın. Çünkü faale babını kullanabilmen için, katele babını kullanabilmen için, işin, oluşun, eylemin iki kişinin arasında dönmesi lazım. Sayı artarsa, mesela tesalihâ el-kavmû, burada sulhü hep beraber yapmışlar. Hepsinden ortak çıkan bir fiil. İki kişi falan yok, koca bir kavim var. Sen salihâ el-kavmû diyebilir misin? Salihâ el-kavmû diyemezsin. İki kişi yaptığı zaman bunu söyleyebilirsin, tamam? Aradaki farklardan bir tanesi bu. Abinin dediği fark da şuydu, faale babında, Diyoruz mesela قَاتَلَ زَيْدٌ عَمْرًا Zeyd, Amr ile savaştı. Bu sadece lafız yönünden böyle. Fakat bizim buradan anladığımız mana ne? Zeyd aynı zamanda fail, Amr ile savaştığı için Amr mef'ul. Amr da Zeyd ile savaştığı için Amr da fail, Zeyd ile mef'ul. Çünkü ikisi beraber ortak aynı anda şey yapıyor, fiili yapıyor. Her ne kadar ihrab yönünden birincisini fail, ikincisini mef'ul diye ihrab etsek de fakat manada şunu anlamıyoruz, sadece Zeyd Amr ile savaştı bitti anlamıyoruz. Bu baba sokabilmemiz için şeyin de karşılık vermesi lazım. Amrın da ona karşılık vermesi lazım, amrın da onunla savaşması lazım. Fakat tefa babında ise öyle değil. Tefa sonra fa'il mefur getirmiyoruz. Hepsini hakiki anlamda şey kabul ediyoruz. Fa'il kabul ediyoruz. Tesale hal diyoruz. Mesela dediğimizde salha fulanun fulana, salha zeytun amra dediğinde Zeyd Amr ile anlaştı, anlaşma yaptı. Peki amr zeyt ile anlaşma yapmadı mı? yani o da yaptı. Fakat bu iğrab yönünden mümkün olmadığı için bir kelimeyi hem failen mefhul diye iğrab etmek mümkün olmadığı için iğrab kurallarına uymak adına birincisini fail yaptık, ikincisini mefhul yaptık. Fakat tesalihel kavmi dediğimizde herkes zaten burada fail konumunda. Aradaki farklardan bir tanesi de bu. İki tane, iki bab arasında fark var. Bir de dedi ki ayrıyeten bunu geçen binada da söylemiştik. Tefa'ale babı başka bir manaya daha geliyor. O da ne? O da izhar izhari ma fil batin. Bu mesela kitaplarda, konuşmalarda, anlatımlarda çok kullanılan bir usul. Mesela cehile ev tecahile. Yani ya adam gerçekten cahil veyahut da cahil gibi görünüyor. Yani cahil değil ama bilmemezlikten geliyor. Merida ev temagada. Yani hasta gerçekten veyahut da hastaymış gibi ezhar ediyor. Bir tane daha manan söylemiştik. Tefa'la babi için. Şey yavaş yavaş. Yavaş yavaş değil mi? Tesaqqatel Mesela şey şey şey böyle nedir adı? Yavaş yavaş yaprak. Aşağıya döküldü. Başka ne manası vardır? <gülüyor> tamam. Başka o manada da kullanılır. Her kelime türetildiği asılı aslında kullanılabilir. Yani her kalıp kendi aslında araplar kullanmışsa kullanabiliriz. Bir şeyin peş peşe ardı sıra gelmesi tevatür manası değil mi? Tevatara, bir şeyin peş peşe ardı ardına gelmesi tetaba'a, tevatara gibi. Devam edelim olduğu zaman hatta şöyle şöyle başlık atabilirsiniz yani şu şeyin sonuna kadar paragrafın sonuna kadar iftale babının faslının ahkamı diye yani üç tane ekümü var zaten üçünü de peş peşe zikredecek iftale babının faul fiilinin diye İtlâk harflerinden bir <gülüyor> tanesi iftâri'l-ün olduğu zaman ve hiye o itlâk harfleri es-sâdû ve dâdû ve ta'u ve dâhû yesîru olur ta'u iftâri, iftâri'l-ün tasîr, fa'el ta'u ruh, nahru, is-tâb-e'râ ve tarâbe ve tarâbe ve zâhara Bu birincisi. Şimdi mesela diyelim ki burada bize ne örnek verdi? Fil olarak da ne demiş? İstabara. Benim elimde sabara diye bir tane fiil var. Sabara. Ben bu sabarayı e, herhangi bir sebepten ötürü işte mutavaat olsun, işte başka bir manaya gelsin diye ifteale kadınıbına sokmak istedim. Niyet ettim. Ne yapacağım? Diyeceğim ki ifteale istebera. Şeyin alameti neydi? İfteale babının alameti neydi? Başına bir tane hemze hemze Faul fiil ile alufi'nin arasına bir tane teal getirmek. Değil mi? Faale ifteale. Şimdi ben bunu bu şekle soktum ya. İstebera. Diyor ki eğer ifteale babından olan herhangi bir fiilin faul fiili sat, dat, tı bir de harflerinden bir tanesi olursa itbak harflerinden kastımız ne? Türlü? Niye bunlara itbak harfi denilmiş? Bunlara niye itbak harfi denilmiş? Dil, etnik, ustama Ha? Sen bu kelimeyi nutq ettiğin zaman dilin tahta bu, tabaka en أعلى. dilin üste yapışıyor tabak gibi oraya bir tabaka gibi oraya diyor. Sat diyorsun. Dilin damağa tabi doğru tarafı ettiğin zaman mahreci doğru çıkardın ama. dediğin zaman üste yapışıyor. Bundan dolayı itba harfleri demiş bunlara. Tamam? Elimizdeki herhangi bir fiil, faul, felis, sat, dıhı bunlardan bir tanesi olunca ne yapıyoruz burada işlem olarak da? Tesis, tamam. Sat ile, ta ile, dat ile, va ile, te birbirlerine ayıklığı harfler olduğu için biri ince, biri kalın ve birbirine zıt şeylere sahip olduğu için bu dila geliyor. Dila ağır geldiğinden dolayı bizim bunların birbirine uydurmamız lazım. Ne yapacağız? Önümüzde iki seçenek var. Bir şey dile geliyorsa ya iptal yapacağız ya hazır yapacağız. Yani herkese harfi... Dile uygun bir hale getirmek için şey yapacağız, başka bir harfle değiştireceğiz ya da harflerden bir tanesini düşüreceğiz. Doğru mu? Hasve örnek ne? Ekrem meni hemzesini düşürdüğümüz gibi. Peki asl olan, hazır mıdır yoksa asl olan iddia midir? Asl olan iddia'dır. Niye olan iddia'dır? Çünkü ben hasfettiğim zaman neyi hasfettiğime bir işaret olmayabilir. Fakat iptal yaptığım zaman, bir şeyin orada değiştiğini en azından insan şey yapabilir. Orada, orada bir değişikliğin olduğunu anlayabilir. Demişler ki o zaman sata, data, tıya bir de zıya uyması için ha bu harfi neye çevireceğiz? T'ye çevireceğiz. Tamam? Bunu taya çevirdikten sonra, istersen bu ikisi'yi tâ de okuyabilirsin. İrgam yapabilirsin. İstersen kendi haline de okuyabilirsin. Örneklerde olduğu gibi. Mesela ne örnek vermiş burada? İstabara'yı vermiş, hali üzere bırakmış. Anlaşıldı değil mi bu şey? Ne yapıldı? Mesela başka bir örnek. Ve bütün tasarruflarında da bu şekildedir. İstabara yastabiru istibara, fe vol mustabirum faydake mustabarum hem yastabir, lemmâ yastabir Hepsinde sat, daya çevrilmiş hâdedir. Tamam? Darabe dedi mesela. Şimdi darabe benim elinde müteadî bir fiil. Ben herhangi bir sebepten ötürü bunu iftih alababına çevirmek istiyorum. Bunu artık, ne derseniz yani, o iftih alababıyla alakalı bir manada ötürü, dedim ki ben buna id te rabe yaptım. İd te rabe. İftih gelen bir fiilin, faul fiili, eğer sat, dat, tı, zı gibi itibak harflerindense, buradaki tay'ı ne yapıyor? Buradaki tay'ı D'ye çeviriyor. Ne olmuş oldu sonuç? sonuç? talabe bu kelime en çok istabere fazla kullanılmıyor da istabere Kuran'da geçiyor mu geçiyor vastifastaber diye ibadeti senin Rabbinin ibadeti için sabretiyor Allah Azze ve istabir sabere demiyor da istabir diye istabere olarak kullanır ittarabe de, ne ifade ediyor ittarabe kelimesi manasını ittarabe manasını dursun dokunmuyor gene de trap odasında o şey maç hadis usulünde kullanılıyorsa o şey anlamına gelir. O demek de sıla emanadır. Ne biz o aymanasını söyledik. Bu transman yok. Vuruldu. murundu. Bana bak. Ne talep etti istedim. Bu. Birazdan yapacağım. Ya biraz daha böyle giderse talebinize cevap vereceğim. Başka? Yok mu? Was hast ihr İttalabe demek, işlerin karışmasını ifade etmek için kullanılan bir kelime. Yani mesela denir ki herhangi bir yerde iptalabe til umuru dediğimizde işler karıştı. Yani işin içinden çıkılmıyor. Mustafa'l-Hadis'te de mutalap hadis demelerinin sebebi neydi? İhtilaf var değil mi? Fakat ihtilafı tercih yapmak mümkün değil. Yani senette, ravide vesairede ihtilaf var. Fakat tercih yapsak zaten bir tanesi oluyordu? Bir tanesi tercih etmiş olduğumuz şey oluyor, onu mahfuz olmuş oluyordu, muhalefet etmiş olan itirafına da şaz demiş oluyordu. Tercih yapamadığımız zaman ne diyorduk? Muntaratlı diyor. Senette itirap oluyor. Tamam. İttara mı? Başkan örnek vermiş bize. İttara de. Tarade nasıl ne? Tarade Fiil olarak. Manası ne itiradenin? Kollak. Anlım Aleyhisselam nasıl söylüyordu? Ee, kavga ediyor ya, yanındaki şeyleri, o, o da cevap verken ne diyordu? وَمَا أَنَا بِطَارِيلِ مُمِّنِنِ مُلْمَنِنِ مُلْمَا yani, ana اَنَا بِطَارِيلِ مُمِّنِنِ Tarih ismu ben müminleri kendi yanımdan kovacak değilim. وَمَا أَنَا بِطَارِيلِ مُمِّنِنٍ Tarda. Şimdi ben bunu iftihara babına soktuğum zaman ne yapacağım? İt-te-ra-de diyeceğim iftale babından oldu. İftale babından olan herhangi bir tane fiilin faul feli olduğu zaman yani itba harflerinden biri olduğunda buradaki ta'yı ne yapacağız? Bu da ta'ya çevireceğiz. Güzel. İttirab. -ta İki tane aynı cisim harf var. Bir tanesi sakin, ikincisi harekeli. Burada idgam neydi? İdgam vacipti, değil mi? Ne yapacağım o zaman? İt fara diyeceğim. Bu da hep böyle çevrilir. İttarad ya taridu, ittiraden fehu mutarid ve zaka mutarid, diye bu şekilde gidiyor. Tamam? Başka örnek vermiş mi? İz zahara. Asare bu kelimen zahara. Zahara'nın manası ne? Kul evvelu ve el zahiru zahir ne demek? Allah'ın isimlerinden ez zahir. Kim söyleyecek? Allah'ın ismi olarak lan zahir ne demek? En beyyame demiş, ya, وليس قبلك شيء وانت الاخر وليس بعدك شيء وانت الظاهر وليس فوقك شيء Sen en zahir olansın en açık en üstte olansın senin üzerinde hiç kimse yoktur diye ve entel batini ve ليس دونه شيء Zahara iz ta ara olup babına soktum bunu itba harflerinden biri olarak geldiği için faul fil ne yapacağım şimdi ben bunu şurun ta değil mi ikinci Fiidin kendi tasını o zaman iz ta, ta ta Bu da ağır olduğundan dolayı ya bunu buna uyduracağım ya da bunu buna uyduracağım. Tamam? İki tane harf var peş peşe. Tığ gibi, sat ile dat gibi. Mesela peş peşe gelmesi çok ağır. Ya birincisini sat, sat yapıp şeddeleyeceğim, ya dat yapıp şeddeleyeceğim. Ya ta yapıp şeddeleyeceğim, ya yapıp şeddeleyeceğim. Ya Peki burada niye zahara seçilmiş? Çünkü bu arzı te kelimenin aslında yok değil mi? Kelimenin aslında olan ne? Kelimenin aslında olan bu hak bunun o zaman. Te'yi buna uydurup ne yaptım? İz zahara dedim. Bu anlaşıldı mı? Bu birinci hüküm anlaşıldı mı? Anlamayan var mı birinci? Soru sormak isteyen? <gülüyor> Bir örnekte siz verin buna Kuralı Kerim'de. Mesela iftara çok çok kullandığımız bir kelime var, değil mi? Tahura veya Tahara veya Tahira, Tahura. Bunu şeye soktuğumuzda iftara kalıbına soktuğumuzda ne diyeceğiz? It, te, h, a. Kaydemiz yerine geldi mi? Geldi. Niye? Çünkü bu bir yani, faulfil etba harflerinde. O zaman ne yapacağım? Bunu te'ye çevireceğim. Ita -te hala. Bir ikilerine aynı cins harf var. birisi sakin, ikincisi hareketli. Ne oldu? İd-Tahara oldu. i̇sm fail olarak ne diyorsunuz temizlenmiş olan adama? mut diyoruz değil mi? mut diyoruz. Aslı ne? Aslı Tahara değil. bak. Çoğu kişiye sorduğunda Mut-Tahir'in Tahara diyor. Oca Tahara olsa mut olur sadece. Doğru mu? Fakat İd-Tahara olduğu için mut bir ikisi de şerbetli. Tamam o خیال olur. Oy zaman. Daalen o zaman. Yesiru ta'add ta'alinin faali bu Şimdi ikinci hüküme geçtik. İfti'ale babından olan herhangi bir fiilin faul u fiilin dal za veyahut da za olursa diyor e, İfti'alenin ta'sı dala dönüşür. İfti'alenin ta'sı dala dönüşür. İkinci hüküm bu. Örnek olarak ne vermiş bakalım? İddeme'e demiş. İddeme'e nasıl ne? İddeme'e nasıl? Deme'e. Manası ne? Gözyaşı akması. Tamam, gözyaşı akması. Deme e. Şimdi ben bu dema'yı e, iftih ala babına sokmak istediğimde ne yapacağım? İd, te, ma, diyeceğim. İd, te, ma, a. Ne olmuş oldu? İftih ala babında gelen herhangi bir fiilin fa dal dal veya za olursa ne yapacağız dedik? Bunun te'sini yani bu harfi uyusun diye ağır olmasın, zıt olmasın diye dalla çevireceğiz. Ne yaptık? İd, d, Ma a. iki tane aynı cis harf gelmiş. Biri sakin, ikincisi harekelidir. Burada idgam vacip. Ondan dolayı ne dedik? İddem aledik. örnek anlaşıldı İkinci örneğimiz ne? İddekara. İddekara'nın aslı ne? İddekara. Zekara. Ne demek zekara? O şey manası aslı. Zekara'nın aslı ne? Hatırlamak. Allah'ı zikreden, Allah'a hatırlamış olacağı için değil mi ona zikir denmiş. işte ilim ehli zikir denmiş. Niye? Çünkü işte şerein nasları hatırladıkları için, Allah hatırladıkları için ona zekara. Ben bunu ifti'ale babına sokmak istedim ne diyeceğim? İz te kâra Şimdi bu da herhangi bir fiil dedik. Ifti'ale babında olan herhangi bir fiilin faul fiili zar olursa onun ta'sını dala çeviriyoruz. Çevirelim? If t iz d k. Benzer harfler sadat, tazı, sinçin, e, davdar gibi detaylı olanlar geldiğinde ne yapıyoruz dedik? Bir tanesini bir tanesine uydurup dilam yapıyoruz. Kolay olsun diye birini birine uyduracağız. Ya ikisini de z diye okuyacağız ya ikisini de dal diye okuyacağız. Tamam? Hangisi daha kolay dile? De? Hak kimin? Burada hak, ve'nin. Fakat z alır. Çünkü pertek. Pertek olan bir kelime, makreşle beraber senden ekstra bir şey daha istiyor. Bir de dilini götürüp her seferinde şeye vuracaksın. Yani dişlerinin ucuna vuracaksın. Onun için ne yapmışlar? Bunu dala uydurmuşlar bu sefer. Demişler ki, idde-kâra olmuş. O da zaten mecbur olunca iddekâra olmuş. Kur'an'dan örnek verecek olan var mı? İddekâra'ya. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Değil mi? Ne demek burada min muddekir? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ Biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Değil mi? فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Öğüt alacak olan, onu hatırlayacak olan yok mudur diyor Allah azze ve kolaylaştırdığımız halde. Bak burada muddekir neyin şey, neyin ismi faili? اِدَّكَرَنَ اِدَّكَرَ İddek, iddeka, iddeka, yeddekiru iddikaren fehüve muddekiru meddâken muddekiru. Başka ne örnek vermiş? İzdecera. Zecera, zecera'nın manasını engellemek değil mi? Hadis-i şerifte vardı. Ne diyordu peygamberimiz hadiste? Zecera'nın aniz zembi. Sesini bir şey. Zecera'nın aniz zembi. O şeyde geçmişti. Kitab-ı mukadimesinde geçmişti değil mi? Hadiste bir tane lafız olarak tam var. Bu Arabi'nin tamam. Cah'a Arabi'nin tabarifi, daifet'in ilişki, tamam. Fez-e Cerab'ın Nasr'u. fez değil mi? İnsanlar onu zecret diye. bundan engellemeye kalktılar. Ben bunu şeye soktuğumda ne diyeceğim? İz-te-ce-erab erab ifte olması için iz te -cerab. E, kaidemize göre favurfilimiz zah gelmiş. Öyleyse buradaki tari dala çevireceğiz. Ne olacak? İz de ce, da. Bu da hepsinde öyle iz d c a yazdırırı, muz d c rın, iz d c arın, muz d c muz devam eder. Okuyalım abi üçüncü cümle okuyalım. Eğer ki ana thawu ya u ve Sema'ulahimez sonra soru-i rahf olur. Fîte-i ifte-ale itfâin'in tâsında. Nehû itte-kâ, vettese-râ, vettese Evet. Üçüncü hüküme geçtik şimdi. Diyor ki, ifte-ale kalıbında gelen herhangi bir fiilin, eğer fa-u-fi-ni, ni vav olursa, vav neye dönüşür? vav-yâ ve sâ? Neye dönüşür? T dönüşür. Sonra da İdga Örnek. Ne vermiş bize? İddeqa demiş. İddeqa nasıl Kim söyleyecek? İddeqa ve qa tamam. Şimdi ben bunu ne getirmek istiyorum? Ben bu fiili iftihale kalbına sokmak istiyorum. Ne diyeceğim? İv teqa diyeceğim. İv teqa iftihale kalıbında gelen herhangi bir fiilin faul fiili olarak gelirse ne yapıyorduk işlem olarak da? va'ı taya çeviriyoruz değil mi? ne oldu? itteqa <gülüyor> bütün şeyleri de bütün kalıbları bu şekilde gelir. itteqa yetteqi itteqaen fehue mutteqin ve zake mutteqen lam yetteqi lam yetteqi ma yetteqi diye bu şekilde gider <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu peki bu kullanım? İttekat kullanımı. Limen ittekat. Limen ittekat. Değil mi? Şey yapan için. Ee, korkanlar için diye. Veya ne diyor Allah Azze ve Zeydre? Vela akibatu. Değil. Muttakim. Akibet muttakilerindir diye. Orada da muttaki ittekanın ismi faydi. Diğer örneğimiz ne? İttesaran. Ne ittesaran nasıl? Nasıl? Ye suva. Değil mi? Kolay oldu, sıfat olaraktan kolay oldu. Şimdi ben bunu iftihala kalıbına sokmak istiyorum, ne diyeceğim? İttesara. İttesara. Herhangi iftihala kalıbındaki bir fiilin faul fiili ya ise, bunu neye çeviriyorduk? Bunu t'e çeviriyorduk. Ne oldu? İttesara. Burada da idgham vacip olduğu için idgham yaptık. Ne oldu? İttesara oldu. Başka ne örnek verilmiş? Siz örnek verelim bir de. Kitabı bir kenara bırakalım. Bir de siz örnek verin. Kur'an'dan ve sünnetten. Hani bildiklerinizden örnek verelim özellikle. Ye-tuğme. Var mı kullanılır Kur'an'dan? Kur'an'dan veya sünnette. Mesela Kur'an'ın içerisinde Musa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle'ye ne diyordu? Nedir o elindeki? O da ne demişti? İddeke. İddeke.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 Allah'ın kitabında helal bulduğumuz, helal haram bulduğumuzu haram kabul ederiz. E diğer olaraktan sizden kimseyi görmeyin diyor Peygamberimiz. Şüphesiz ki Allah Resulü'nün haram kıldığı, Allah'ın da haram kıldığı şeklinde. Orada muttakiun diyor, ittake'nin ismi faydi. Aslı ne peki bunun? Ittake'e, yetteki u ittika'en. Ittake'en. Asıl uvake'e. Değil mi? Uvake'e, gibi. Ne yapacağız şimdi biz bunu? İvteke'e diyeceğiz. İvteke'e. Ne yaptı şimdi bu? Fağır fiili, iftihara kalıbından gelen bir fiilin fağır fiili olduğu için bunu neye çevireceğiz? Taya çevireceğiz. Ne olduğu? İtteka'e oldu. Tamam. Örnek olarak neyi ver? İtti'azayı verebiliriz. Mesela vaazı, bir şeyden vaaz almak, öğüt almak. Kur'an-ı Kerim'de veya daha doğrusu da kullanımda yani günlük kullanımda ne olarak kullanılıyor? İtti'azı olarak kullanılıyor. Mesela iktisar diyoruz telefon etmek vesaire. Değil mi iktisar? Nereden almışız bunu? Aslı vasare'den bu geliyor. İktisara kalıbına giriyor. İktisara kalıbına girdikten sonra fa-u olduğu için iktisara olmuş oluyor. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey. Buyur. O kelimelerin aslını nasıl anlayınlar? Şimdi o kelimelerin aslını mesela sen örnek veriyorum, anlamadığın bir taneyi söyle, tane tane bakalım yani elimizde. bir kural yok ama örnek üzerinden gösterebiliriz. Az örnek gidiyorum. Hangisi? İddeke mi? İddeke. Örnek, yazalım. İddeke. Başka sormak isteyen var mı? Onları da yazalım, onlar üzerinden gidelim o zaman. Başka? İddeke var, yazmıştık. İddeke tamam. Şimdi bizim burada birinci mesele olaraktan şunu bilmemiz lazım, her şeyden önce. Bu filmi, bunun üzerinde bir işlem yapılmış mı? <gülüyor> yoksa bunun üzerinde bir işlem yapılmamış mı? Bu, bunu anlayabilmemiz için Neyi çok iyi bilmiş olmamız lazım? Görmüş olduğumuz 35 tane babı kendi adımızı bildiğimiz gibi bilmemiz lazım. Mesela diyelim ki ben bu fiili burada gördüğüm zaman böyle bir kalıp olmadığını biliyorum. Yani buraya itteka diye yazdığımda, ittara diye yazdığımda ittesa diye yazdığımda mesela vesia, ittesa a. değil mi? Dövde. Ben biliyorum çünkü siz ittesa bir kalıp gördünüz mü? iffeale diye bir kalıp gördük mü biz? Şimdi bunu şey beznini çıkaralım ortaya. Beznini nasıl çıkaracağız? iffeale Bizim gördüğümüz 35 vaftan iffa'ne diye bir vaft var mı? Yok. Öyleyse bu aslı değil demektir. Tamam? Demek ki bu aslı değil. Bunun üzerinde oynama yapılmış. Önce bunu anlamak zorundayım. Bunu anladıysam zaten gerisi kolay. Gerisi bakacağım bu ne olabilir? Şurada şedde olduğuna göre burada bir tane daha harf olacak. İsmi cismi hiç önemli değil yani. Zaten bunu yaptığında humasi olmuş oldu. Humasilerden de bana sadece değişikliğe uygun hangi vaft var? Değişikliğe uygun iftihale babı var. Bunun aslında iftihale babı olduğunu bileceğim. Bu val mıdır? Yoksa yağ mıdır? Bunu anlayabilmek için nereye bakmam lazım? Bunu anlayabilmek için döneceğim yer kamuslardır. Kamusu açıp baktığımda yeter ki ben bunun kalıbını bileyim. Kalıbını bildikten sonra kamusu açtığımda zaten önümde kaç tane seçenek var? 3 tane seçenek var. 3 ayda ahkam var. Onların bir tanesine bakıp çıkaracağım. Zaten bu çok fazla böyle kullanılan bir şey değil. da bilinenler. İttesale, itte aze, ittaqa gibi zaten günlük kullanımda fiillerin aslını bildiğimiz. Ama onun öncesinde asıl meseleni şunu kendimizden meleke haline getirmemiz lazım. Koluyu anlayıp anlamadığımızı öğrenmek için. Herhangi bir fiili önümüze yazdığımızda hiçbir işlem yapmadan zihnimizden onun veznini çıkarıp böyle bir vezin yok burada bir değişiklik var dememiz lazım. Zaten onu söyledikten sonra gerisi kolay lazım. Harf sayısıyla Olu çok rahat çıkarabiliriz çünkü her bab kendi içerisinde zaten kaç harfli kaç harflik şekli semaliyi hemen ortaya çıkar. Sen bir şey mi soracaksın bu yıl? Bu yıl ilk değişikte izlahara diye bir örnek verdik. Tamam. İzlahara mesela o normal şartlarda farklı şekilde ittahara diye okunabilir ama ağırlıktan dolayı okumuyoruz biz bunu. Hı -hı. Mesela tahuru filini de bu şekilde yaptığımız ilk tane babından soktuğumuzda Hı -hı. o da iz o da ittahara şeklinde olacak i̇t te ha -ra. Ta zaten te döndüğü zaman başka bir şey kalmıyor, başka bir seçenek yok zaten elimizde. Soruyu doğru anladım mı ben acaba? Evet, evet. oluyor. Mesela bazı zamanlarda ıttihara değil de burada yani bunda ıttihara diye okunduğu zamanlar oluyor işte. Yani bu zayıb asıldan saydık, o yüzden burada bunu aldık. O karışıklık çıkabilir. Kıyasa uyar. Yani kıyas olaraktan yapsan uyar. Fakat işitme olaraktan böyle bir şey işitilmemiş yani. Kıyaslar olarak desen onu ona mı uyduracağım, onu ona mı uyduracağım, ikisi de olur. Fakat bir şey kullanında yoksa sen yeni bir kullanım, şey yapamazsın, yeni bir kullanım çıkaramazsın. Buyuralım. Canım e, farın üçüncü akımı da bir ki far filinde vav Y F gelirse tamam e, T demiştirdur. E, lakin bu şekilde kullanılmayan bir örnek vermişiz daha önce derslerimizde İta kade, akade. O farklı. Onun aslı E kaze. Onu ne yaptık? Biz İ U yaptık. Doğru mu? Şimdi ehhezeyi sen yap bakalım nasıl yapacaksın? Onu aslında o gün anlatmıştım sanki ama şöyle Bu ehheze. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Ben bunu iftih alakalı nasıl sokacağım. Nasıl söyleyeceğim? İyi. Oldu mu şimdi bey? Oldu mu böyle? Olmadı. Hemze harflerinden ağırı. Çünkü daha şeyden geliyor. Babasının en dibinden geliyor. En zor çıkan harf. Doğru mu? İki tane hemze yan yana geldi. İki tane hemze yan yana geldiği zaman ne yapacağım? Bir tane seni düşürsen babın ne olduğu belli olmayacak. Doğru mu? Onun için bunu ne yaptık. Bunu ya buna çevirirsin ya da hemzeye uygun olsun diye yana çevirirsin. Şimdi bizim babımız oldu. Vav'ya veyahut da se oldu. Bunu da te çevirdim ondan sonra ipta cez oldu. He hemzeye baba çevirmesinin sebebi bu kalıba uymasının. Tabii tabii. Yani ya hasr yapacağız ya da yapacağız. Başka seçenek var mı önümüzde? Yok. Peki hasrı mı yapacağız, ıbdali mi yapacağız? Hasrı yapmayacağız çünkü şeyin, babın şekli değişiyor. Hasrı yaptığımız zaman ıbdali yapacağız. Buna en uygun hali de hangisi? En uygun hali, onu zaten biz keseye uyaraktan, yaya veya tababa çevirdiğimizde zaten otomatikman bizim şeyimize girmiş oluyor. Bizim şu anda gördüğümüz iftih adının, ahkamının babına girmiş oluyor. Bununla alakalı bir tane daha örnek vardı. Yine hemzenin kendinden önceki benden zoraya yaya döndüğü bir örnek daha var da şu anda hatırlamıyorum. Metin aklıma geliyor da örnek aklıma geliyor. Konu genel katlarıyla anlaşılmıştır. Tamam. Okuyalım mı abi? Yoksa duralım. Duralım Bitti mi konu yoksa da var mı? Tamam. tamam. Duralım, duralım. Konu gidiyormuş. Sorusu olan yoksa derse bitirelim. Bu. Biz iftiharla bağlıda e, bunu t'ye çeviriyorduk ya mesela bol gelince bunun başı bir hafifle çeviriyorduk yok. Yani burada görmüş olduğumuz kural e, bu ana şey. Ana kurallarımız bunlar. Bunları bilsek kafir. Yani başka iptal şekilleri de var. Hatta belki denediği sartın içerisindeki en zor bablardan bir tanesi iptal. İbtal babı. E, fakat bizim bilmemiz gereken bu. Yani şu anda bu kitabı okuduğumuz için bize üç tanesi kafir. Üç tane, mesela şurada farkındaysan daha farklı bir şey yaptık. Değil mi? kazede daha farklı bir işlem yaptık. Fakat bizim şu anda burada bilmemiz gereken şey bu. Bu üç tanesi. iftah ala babının faul fiili üç ayrı şekilde gelirse, üç ayrı işlem yapacağız, bunu bileceğiz. Tamam mı? Vahir uza'vanen elhamdülillahirrahmanirrahim.